Bismillahirrahmanirrahim Buruç Suresi Allah ve Fethi Aleyhisselatü Vesselam Kardeşlerim Genelde yatsı namazlarında Buruç ve Tarık Suresini okurdu Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bunları Okumayla Bizlere emrederdi Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla birden ona kadar andolsun burçlar dolu semaya ve vaat güne şehadet edene ve şehadet edilene uhdut ashabının canı çıksın tutuşturucu ateşlerle hani onlar onun çevresinde oturmuşlardı. Müminlere yaptıklarını seyretmekteydiler. Onlar ancak Aziz, hamid, Allah'a inandıkları için müminlerden öç almışlardı. O ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Ve Allah, her şeye şahittir. Şüphesiz ki mümin erkekleri ve mümin kadınları, belaya uğratanlar sonra da tövbe etmemiş olanlar işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır Ef. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada göğe ve burçlara yemin ediyor Burçlar büyük yıldızlardır. Nitekim Fırkan suresinde de bunların açıklanması geçmişti. Burçlardan kasıt yıldız kümeleri manasına da gelir. Ve vaad olunan güne şehadet edene ve şehadet olunana ayetine baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam vaad olunan günden maksat kıyamet günüdür şehadet edenden maksat cuma, güneş cuma gününden daha değerli bir gün üzerine ne doğmuş ne de batmıştır onda öyle bir an vardır ki Müslüman bir kur ona denk getirip de o anda Allah'tan hayır dilerse muhakkak Allah ona kendisini verir şerden de Allah'a sığınırsa mutlaka Allah onu korur Şehadet olunan günden maksat ise Arife günüdür buyurmuştur. Uhdut ashabının canı çıksın. Ona lanet olsun. Burada bu kafirlerden bir topluluğun haberidir. Onlar yanlarında bulunan müminlere yönelerek onları ezmek istemiş ve dinlerinden vazgeçirip kendilerinin tarafına gelmesine zorlamışlardır. Bu sebeple toprağa bir çukur kazıp ateşi alevlemişler ve onu yakmak üzere yakıtlar hazırlamıştı. Sonra müminlere yönelip kendi dinlerine dön dönmelerini istemişlerdi. Kabul etmeyince de onları ateşe fırlatmışlardı. İşte Allah-u Teala uhdud ashabının cana çıksın tutuşturucu Ateşlerle. Hani onlar onun çevresinde oturmuşlardı. Hani müminlere yaptıklarını seyretmektedir. Duyuruyorlar. Bu ayetle alakalı kardeşlerim, Allah'ın Resulü Mesih ve Efendimiz şöyle buyurmuştur: Sizden önce gelen kavimlerde bir kuran vardı ve bir onun büyügüşi. Büyücü yaşlanınca krala ben yaşlandım. Ecelim geldi. Bana bir genç ver ona büyü öğreteyim diyor. Kral ona bir delikanlı veriyor. O delikanlıya büyü öğretiyordu. Büyücü ile kral arasında bir de rahip vardı. Delikanlı gidip gelirken hem rahibin yanına oluyor. Onun sözlerini dinliyor. Ona hayran kalıp ona bağlanıyor. Ve oradan da büyücünün yanına geliyordu. Büyücü onu dövüyor kötü davranıyordu. Ailesinin yanına geldiğinde onlar da delikanlıyı dövüp seni tutan nedir diyorlardı. Delikanlı bunu rahibe ders yanarak anlattı. Rahip büyücü seni döveceği zaman ailen beni tutukladı de. Ailen sana zarar vereceği zaman da büyücü beni tutukladı de buyurdu. Onlar bu durumdayken bir hayvanın üzerlerine büyük bir musibet gelip çattı ve insanları içeri tıkadı onu aşıp çıkamadılar delikanlı dedi ki bugün ben rahibin durumunda mı Allah katında iyi olduğunu yoksa büyücünün mu daha iyi olduğunu öğreneceğim dedi ve bir taş aldı ve Allah'ım eğer rahibin durumu senin için daha iyi ve büyücünün durumundan daha sevimliyse bu hayvanı öldür de insanlar onun endişesinden kurtulup dışarı çıksınlar dedi Taşı attı hayvanı öldürdü İnsanlar böylece onun tehlikesinden kurtuldular Delikanlı bunu rahibe haber verdi Rahip Yavrucuğum sen benden daha üstünsün Ve sen ileride deneneceksin Denendiğin zaman sakın beni haber verme dedi Delikanlı sağırları işittirdi Dilsizleri konuşturuyor Körleri iyi ediyordu Kralın meclisinde bulunan arkadaşlardan birisi kördü. Delikanlının ününü duyunca ve ona pek çok hediyelerle gelip benim gözümü aç dedi. Delikanlı benim elimden gelen bir şey yok. Aziz ve Celil olan Allah'ı birle birlikte dua edelim. Allah senin gözünü açsın dedi. Ve ikisi birlikte bir olan Allah'a dua ettiklerinde Allah subhanahu ve teala o vezirin gözünü açtı. Vezir büyük bir sevinçten saraya döndüğünde zalim, despot kral senin gözünü kim açtı diye sorduğunda o Rabbim dedi. Kral senin benden başka Rabbin mi var diyerek ona işkenceler yapmaya başladığında o Vedir çocuğu ele verdi. Çocuk rahibe ele verdi. Ve o kral o iki tanesine öyle işkenceler yaptı ki ikisini de çırılçıplak çölün kızgın kumlarına gömdü. Birini Demir taraklarla derisini tarattı Birini testereyle kafasından ikiye ayırdı Ama ikisi de Dinlerinden dönmediler Çocuğun yanına askerleri katıp Dağın ta tepesinden Uçuruma atmalarını emretti Dağa gelince Dağ sarsıldı Askerlerin hepsi Taşların altında kaldı Çocuk elini kolunu sallayarak geldi denize gönderdi atın diye deniz dalgalandı askerler düşüp boğuldu çocuk elini kolunu sallayarak şehre geldi kral ne yaptıysa onu öldüremedi o çocuk ona ey kral beni öldürmek istiyorsan insanları sopla ve hepsinin huzurunda benim sadağımdan bir ok al ve şu çocuğun Rabbinin adıyla deyip çek ve beni öldür diyor. Kral, bütün insanları toplayıp, çocuğu karşısına dikip, onun sadağından bir ok alarak, bu çocuğun Rabbinin adıyla diyerek onu öldürmüştür. Bunu gören halk, topluca, iman ettik bu çocuğun Rabbine iman ettik deyince kral o an ne yaptığının farkına vardı ama iş işten geçmiş oldu bunu gören kral o inanan insanların hepsini derin derin çukurlar açtırarak ateşler yaktı inandım diyeni içine salladı işte Rabbimiz Subhanahu Kuvveti bildirdiği vaka bu vakadır. Tam bunların esnasında bir emzikli çocuğu olan kadın ateşe atlamakta tereddüt ettiğinde emzikteki çocuk anasının memesini bırakarak atla ana atla. Cehennem ateşi bu ateşten daha çetindir deyince ana tereddütünü bırakıp Ateşe girmiştir. Allah onlardan razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarında bulur diyor. Allah'ı ve Resulünün her şeyin üstünde sevme, Allah için sevme, Allah için buğut etme, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etmedir. 11'den 22'ye kadar doğrusu iman edip salih amel işlemiş olanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Doğrusu Rabbinin yakalayışı amansızdır. Önce yaratıp sonra tekrarlayan odur o. O kafurdur ve duptur. Arşım sahibidir, meciddir. Dilediğini mutlaka yapandır. O orduların haberi sana geldi mi? Firavun ve Semutun. Doğrusu küfredenler, yalanlamatırlar. Allah ise onları arkalarından kuşatandır doğrusu o şanlı bir Kur'andır levh-i Allah subhanahu ve teala mümin kulları için inanan boyun eğen kullar için altlarından ırmaklar akan cennet bulunduğunu inanmayanlar içinse Düşmanlarına hazırlanmış olduğu cehennemle yakıcı azabın tersine onlara bu nimet hazırlıyor. Bu sebeple inananlar için işte büyük kurtuluş budur buyuruyor. Ve peygamberleri yalanlayan emrine muhalefet eden düşmanlarının yakalayışı ve onlardan intikam ağaçı çok amansız ve şiddetli olduğunu ve dilediğini mutlaka yapanı neyi sonu yapacağını, hükmünün takipçisinin olmadığını ve hemen akabinde firavun ve semut halkının başına geleni ve onların da yalanladığını ve onlar yalanlamasına rağmen Allah'ın azabının onları kuşattığını haber veriyor. Allah spanoku ve ala bizleri zahmetiyle yargılasın, razı olduğu kulların arasına cennetine koysun ve cennette cemalini gösterdiği kulların arasına bizlere de kalsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.